Yusuf Suresi, Mekke Döneminin sonlarında nazil olmuş olup 111 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Eliflamra, bunlar hakkı açıklayan, haktan geldiği aşikar olan Kitabın ayetleridir. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'anı sana vahyetmekle, Geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Bir zaman Yusuf, babasına, babacığım dedi. Ben rüyamda on bir yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. Evladım dedi babası, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce, büyük babaların İbrahim ile İsa'kı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin, her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçekten, Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında, sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi, babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki, babamız bu işte yanılıyor. Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki, babanızın sevgi ve teveccühü, Yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafilelerinden biri, onu yitik olarak alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Sevgili babamız, dediler. Sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız. Yarın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız. Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer.'' dedi. Onlar, vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kaparda yerse, yazıklar olsun bize. Biz ne güne duruyoruz?